Eko Yaşam Ateş bulundu, ardından tekerlek. İnsan barınmayı öğrendi, rüzgarı, toprağı, suyu kullandı. Tarımdan sanayiye geçti, yıldızlara seyahat etti. Her şey insan içindi. İnsan aradı, buldu, keşfetti, geliştirdi. Gezegen de ona yardım etti. Ama sonsuz sanılan kaynaklar tükenmeye, hayat karmaşıklaşmaya, yer küre yorulmaya başladı. Farkına vardı ki insan bencillikle yola devam edemeyecek, yeni fikirlerin peşine düştü. O fikirler, o fikirleri bulanlar, onları hayata geçirmek için çalışanlar ve bunu başaranlar bugün de Eko Yaşam'da. Yarının Tarihi Yarının tarihi geçtiğimiz hafta İstanbul'da 18. Dünya Organik Kongresi'nde yazıldı. Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği Başkanı Güneşin Aydemir'in sözleri kongrenin amacını da sonucunu da özetliyor. Organik yaşamın tüm hatlarıyla içselleştirilmesi gerekiyor. Biz de bunun için çalışıyoruz. Yaşamın her alanı organik olabilir. Bu çerçevede asıl olması gereken tüketim kültürünün sorgulanmasıdır. Kendine yetebilen bir toplum olabilmenin yolu her alanda organiyi seçmekten geçiyor. Kongreden bir de manifesto çıktı. Hazırlayanlar, sürdürülebilir, sağlıklı ve adil gıda için çalışan örgütler. Manifesto, uluslararası katılımcılara, kanun yapıcılara, uygulayıcılara ve halka çağrı niteliğinde. İmzacılar, okunan bildirinin takipçisi olma konusunda kararlı. Bu metin, aynı zamanda gerçek gıdaya ulaşım ve sürdürülebilir bir gelecek için yapılması gerekenlerin de bir özeti. Teması, kent-kır ilişkisinde ekolojik dönüşümü yakalamak için. Manifesto, gıda güvenliğinden tarımsal biyolojik çeşitliliğe, üretici ve tüketicilerin bilgilenme ihtiyacından sağlıklı gıdaya erişimine kadar pek çok konuya değiniyor. Üretim ve tüketim, yöntem ve ilişkilerinin yeniden tanımlanması gerektiğinin altını çiziyor. Gıda güvenliğinin sağlanmasının en önemli adımlarından birinin, üretici ve tüketici arasındaki bağların güçlendirilmesiyle, yani herkesin türetici olmasıyla mümkün olabileceği belirtiliyor. Tam metne Buğday Derneği'nin internet sitesinden ulaşabilirsiniz. Çölleri yaşartan adam Alan Savory, Dünya Organik Kongresi ön konferansları kapsamında bütüncül yönetimi anlattı. Savory'e göre insanlık tarihinin en büyük sorunu küresel iklim değişikliği. Ona göre tarım, fosil yakıtlardan daha büyük sorun olabilir. Bu yüzden tarım kavramının gıda, ekin, yabani hayat, arıcılık gibi pek çok şeye bağlı olduğunu ve yeniden tanımlanması gerektiğini söylüyor. Biyoçeşitliliğin yok olması, gıda krizi... Çölleşme ve küresel iklim değişikliği, çölleri yaşarken adama göre aynı sorunun farklı belirtileri. Savory, küresel çapta bir doğal ekosistem onarımının ancak bütüncül yönetilen otçul hayvanlarla olabileceğini örneklerle anlattı, deneyimlerini paylaştı. Alan Savory, İstanbul'a Anadolu meralarının davetlisi olarak geldi. şimdi şu anda. Ellen Severy önderliğindeki çekirdek ekip dünyanın tüm otlaklarını onarmak amacıyla yola çıktı. Onun kurucusu olduğu bütüncül yönetim anlayışı Kuzey Amerika'dan Afrika'ya İskandinavya'dan Meksika'ya kadar yayıldı. Bütüncül yönetimi yaşadığımız coğrafyaya taşıyansa temeli 2011'de atılan Anadolu Meraları oldu. Anadolu Meraları'nın ortak kurucusu Durukan Dudu, bütüncül yönetimi ve neler yaptıklarını anlatmak üzere burada, şimdi bizimle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Nasılsınız? Gayet iyiyim. Geçen hafta elin Savry ile çok güzel bir hafta geçirdik. Yorucu ama bir o kadar da verimli bir haftaydı. O haftanın ardından biraz da dinlenmiş olarak çok memnunum burada olmaktan. Harika, biz de çok memnunuz burada olmanızdan. Anadolu meralarının kuruluşuna gelene gelene kadar siz gençliğinizden beri bu işlere kafa patlatan, bu işler üzerine araştıran, hatta bu alanda master yapan birisiniz. Biraz kısaca kendinizden bahseder misiniz? Tabii. Yani gençliğinizden beri dediğinize göre artık benim teorim herhalde doğrulandı. Artık genç olmadığımı iddia ediyorum. Çünkü ama insanlar <gülüyor> gençsin diyorlar. Bence de artık biraz yavaş yavaş orta yaşa doğru geliyoruz. Ismim Durkan Dudu ve dediğiniz gibi aslında 16-17 yaşımdan beri ekoloji Türkiye'de camiasını diyeyim içerisindeyim. E, iklim değişikliği konusundan e, doğa korumaya kadar e, farklı alanlarda farklı yapılar içerisinde farklı gruplar içerisinde elimizden geleni yapıyoruz yapmaya çalışıyoruz e, akademik eğitim dediğim dediğiniz gibi e, bir anlamda buna doğru yaptım Galatasaray Üniversitesi'nde uluslararası işler okuduktan sonra herkes genelde işte NATO, Avrupa Birliği gibi konularda tezlerini yazar ben e, Amazonlarda sürdürülebilir kalkınma üzerine yazdım ve ardından da İsveç'te kırsal kalkınma yüksek lisansı yaptım. Sonra döndüm bir yandan işte diğer gönüllü veya gönüllen gelen işlerimize devam ederken bir yandan da önce Tema Vakfı'nda çevre politikaları koordinatörü olarak ardından Buğday Derneği'nde tohum takası koordinatörü olarak çalıştım. Tam iki sene önce galiba bu aralar ikinci yıl dönümümüzü kutlamak üzereyiz. Kırsal'a gittik döndük demiyorum çünkü geçmişe doğru bir dönüş değil aslında. Bir grup arkadaşımızla orman evi kolektifi olarak kırsalda bir yaşam da kurmaya başladık Ve dediğiniz gibi 2011 yılından beri benim İsveç'te tanıştığım aslında bütüncül de O zamandan beri e, Türkiye'de yavaş yavaş işlemeye başlamıştık e, İspanya'da bir eğitimini aldık e, Geçtiğimiz bahar aylarında eğitmen eğitimini aldık e, Ve hemen ardından da uygulamaya başladık Türkiye'de anadolu meralarını oturtarak Anadolu meraları ne zaman kuruldu? Hangi fikirle? E, ne yapmak, neyi değiştirmek, neyi yaymak için kuruldu? Of, aslında bu soruya şöyle bir cevap vereyim. Ee, i̇klim değişikliği, özellikle iklim değişikliği ve biyolojik çeşitlilik ve gıda aslında. Bunların hepsi aslında aynı meseleye farklı pencerelerdir. Birbirinden hiçbir farkı yoktur. Aynı bütündür. Bu meseleleri işte elimden gelince çalışan 2009'daki Kopenhag iklim zirvesine katılmış birisi olarak... E, aslında meseleleri takip eden herkes gibi ben de çok ciddi bir karamsarlık içerisindeydim. Hı hı. Yani insanın işte o zamanlar genç yaşında böyle karamsarlık içinde olması aslında çok da iyi değil belki ama... ...bu karamsarlık bir yandan beni kamçılayan da bir şeydi. Yani karamsarı zamanında bir şeyler yapmamız gerekiyor her ihtimalle diye. Ve bütüncül yönetimle aslında tanışana kadar fikri olarak ki bu 2010 yılında oldu. Gerçekten bu karamsarlığım devam ediyordu ve son derece ağır durumdaydı. Daha sonra bütüncül yönetimle tanıştım. Dünyadaki uygulamalarını gördüm. Ortaya çıkardığı sonuçları gördüm ve bu karamsarlık yerini çok ciddi bir umut ve iyimsellik haline bıraktı. Ne güzel. Ve ardından 2012 yılında Seyver Enstitüsü'nün düzenlediği ilk konferansa katıldık davetli ABD olarak ABD'nin Colorado eyaletinde. Orada bu umudum iyice arttı çünkü şöyle bir soru işareti vardı. Ben ki topraktan anlamayan, e, hayvandan anlamayan o zamanlar e, bir insan olarak bütüncül yönetim gibi arazide son derece somut bir çalışma gerektiren bir şeyi ne kadar Türkiye'ye getirebiliriz? Orada herkesin bana söylediği önemli olan ekonomik ve sosyal boyuttur. Her zaman için insan meselesidir önemli olan. Arazi çok hızlı ve doğru bir şekilde öğrenilebilir bir şeklinde umut verdiler bana. Bunlardan biz de o umutla biraz daha da hızlandırdık çalışmalarımızı ve 2013 yılında aslında Anadolu Merilerini hem fikri olarak zaten vardı ama hı hı. somut olarak da ortaya çıkardık. 2013'te evet. somut olarak hı hı. Anadolu Meraları çıktı. Peki Anadolu Meraları şimdiye kadar neler yaptı? Anadolu Meralarının ilk işi bizim en önemli adım olarak gördüğümüz mesele bir uygulama arazisi başlatmak oldu. Bunu da kırsala geçiş yaptığımız, yani benim yaşlarımda genelde işte şehirli ve insanların hani iyi tahsilli diye tanımladıkları üniversiteleri bitirmiş falan insan olarak döndüğümüz yerde, coğrafyada bütüncül yönetimi A'dan Z'ye bütün yönleriyle uyguladığımız ve küçükbaş hayvan sürüsüyle aslında uyguladığımız bir öğrenme sahası oluşturduk. Burada amaç hem bunu pratik etmek hem bir yandan bunu yaparken iyice bütün detaylarına hakim olmak hem de Türkiye'de bunun somut bir örneğini göstermek buradan ortaya çıkan e, sosyal, ekonomik, ekolojik bütün verileri insanlarla paylaşabilir duruma getirmekti dolayısıyla ilk somut e, ve en önemli adımımız bu oldu dolayısıyla soranlara artık kendimi e, başka bir takım belki sıfatların yanında bir çoban olarak da tanıtıyorum çünkü çoban olduk bir <gülüyor> yandan da aslında ve hala da gururla söylüyorum bunu kolay mıymış Zor çok zor sandığınız ne ne kadar zannediyordunuz? Çok zor olduğunu zannediyordum ee, ve başlangıçta gerçekten çok zordu değil ama bütüncül yönetim işin sadece arazi e, de otlatma planı nasıl yapılacağı konusunda değil gerçekten o işin yani pratikte. E, ara, e, yapılmasını da çok kolaylaştıran bir şey oldu yani çobanlığı da çok kolaylaştıran bir şey oldu çok basit bir örnek ilk haftalarda ilk aylar boyunca sistemi oturtana kadar o bütünün bütün parçalarını aslında oturtana kadar 7-24 arazide çadırda e, kalıyorduk yağmur kış işte soğuk sıcak Artık öyle bir noktaya geldik ki arazide sadece günde bir saat geçirerek, o da köpekleri doyurmak için oluyor genelde. <gülüyor> Son derece sağlıklı bir e, hayvancılık ve mera ıslahı bir yandan arazi gerçekleştirebiliyoruz. Ve e, emek yoğun bir başlangıç yaptıktan sonra daha böyle e, bandın kendi kendine döndüğü neredeyse evet. bir... E, Ekonomik hem de sisteme geçtiniz bir yılda. Tabii yani tam aslında başlayalı arazide başlayalı tam 8 ay oldu. Bu uygulama arazisinin başlamış olması üzerindeki otçul hayvanlarla birlikte sürümüzle birlikte. Ve dediğiniz gibi gerçekten de işin bizim tabii işi yani çok da içinden gelmediğimiz için başlangıçta belki biraz daha fazla emek harcadık. Bir de özellikle bütün bunları çok sınırlı Fiziksel ve ekonomik kaynaklarla yapmak istedik biz. Yani hı hı. E, gidip bir fon aramak, gidip bir işte yatırımcı aramak gibi bir isteğimiz olmadı. Çünkü biz şunu kanıtlamak istedik. Türkiye'de veya dünyanın herhangi bir yerinde yeteri e, niyete, iradeye ki bu ir e, irade ve niyetten kastım da e, anlamlı bir hayat. E, doğayı, ekosistemleri onarıcı tarım dediğimiz... Kavramla onaran, onarılmasına kolaylaştırıcılık yapan bir hayat. Ve bütün bunları yaparken refah içinde doğru sosyal ilişkiler içerisinde yaşayabileceğiniz bir hayat gerçekleştirmek mümkün. Bunun için çok birikmiş paranız veya çok bilginiz veya çok beceriniz olması gerek yok. Çünkü biz bunların hiçbir olmadan yaptık. Biraz aslında bunu da göstermek istedik. Doğa bunları kendi kendiliğine yapıyor. Kendi kendine yapıyor. Siz sadece... ...biraz emek koyuyorsunuz üzerine. Kesinlikle öyle ve yani bütüncül yönetimin aslında buradan ne olduğu sorusuna Şimdi da belki... ona geliyorum. Evet, evet. Çok iyi yaptınız. <gülüyor> Deminden beri söyleyip duruyorsunuz, bütüncül yönetim, evet. bütüncül yönetim diye. Sözü size vermeden önce Alan Savory'den de bahsettik. Hı hı. Alan Savory, Savory Enstitüsü hakkında biraz bilgi verip sonra bize... Tabii. Nedir bu bütüncül yönetimi? Anlatır mısınız? Tabii. Ee, Alan Savory Zimbabweli bir biyolog, bir ekosistem uzmanı, bir düşünür. Çok farklı sıfatları olan birisi. Çok gerçekten romanlara konu olabilecek bir hayat geçirmiş birisi. İç ülkesindeki iç savaş çıktığında 20 yıl kadar... ...ülkesinin bağımsızlığı, işte istikbali için diyelim bir fil savaşmış birisi aynı zamanda. Bir izci... ...bir e, politikacı... E, ...Muhalefet Partisi'nin başında olmuş... ...bir ekosistem uzmanı gibi... E, ...dolu dolu bir hayat yaşamış... ...ve bugün 79 yaşında olan bir kişi. E, e, Savir Enstitüsü'nü Amerika'ya geldikten sonra... ...Afrika'da gözlemlediği... ...uyguladığı bütüncül yönetimi... ...Afrika'nın çöllerinde uyguladığı bütüncül yönetimi... ...ABD'de de... E, ...bakmış, görmüş... ...ardından tabii Meksika, Avustralya gibi farklı dünyanın yerlerinde de... ...Avrupa gibi yerlerinde... ...ve gözlemlerinin hepsi aslında doğanın ortak bir dili olduğu, tek bir dili olduğu e, gerçeğine ulaştırmış. Tabi teknik olarak doğayı e, farklı şekillerde nasıl yönetmemiz gerektiği, nasıl idare etmemiz gerektiği daha doğrusu bütüncülü yönetimle e, sorusunda bir sürü e, bir takım ayrıntılar var. Eğitimlerde bizim anlattığımız, verdiğimiz. Ama temelinde mesele doğa bütünler halinde işler demiş. Ve bunun üzerine 1980'ler yılında, 80'li yıllarda e, işin ekonomik ve toplumsal boyutunda Çünkü o karmaşıklığın içinde o boyutlar da var. İnsan faktörü e, çok önemli bir faktör. Onu da katarak bir e, yönetim sistematiği oluşturmuş. E, gerçekten tutarlı ve e, güçlü bir yöntem, bir çerçeve. E, o kurduğu Save Reinstitüsü de bunun tüm dünyada yayılması için çaba harcayan, dünyada yerel bir takım temsilcilikler, bizim göze dediğimiz temsilcilikler kurarak e, bunların uygulanmasının artmasını hedefleyen bir yapı. 2025 yılı itibariyle dünyada toplam 1 milyar hektar alanda bütüncül yönetimin uygulanmasını hedefliyor. Şu anda 15 milyon hektar alanda uygulan, uygulanıyor bütüncül yönetim. 1 milyar hektar demek dünyanın e, tarım arazilerinin yaklaşık 5'te 1 demek. Ve bu çok ciddi bir hedef tabii yani çok büyük bir hedef. Tabii, bir yani. yandan imkansızı istemek gibi duruyor. Yani 15 milyonu olmuş 985 milyonu, milyonu daha var. Kalmış aynen öyle bir yandan öyle çok radikal bir hedef ama bir yandan da e, özellikle içinde bulunduğumuz dünyanın mevcut e, gidişatı içerisinde belki de gerçekçi olup imkansız istemek lazım. Aynen öyle. Yoksa e, kriz bağıra bağıra geliyor. Evet. Şimdi e, bütüncül yönetimin biraz e, içine girelim. Burada e, sitenizden alıntı yapacağım. Bugüne Hı. dek yaptığımız önemli hatalardan biri de, burası çok önemli, ekonomik bereketle ekolojik onarıcılığın sıfır toplamlı bir oyun olduğunu düşünmemizdi. Ekonomik katma değer yaratmak için ekolojik bütünün bozulması gerektiğini zannede geldik. Ekolojik onarım içinde ekonomik bereketten feragat edilmesi gerektiğini düşündük. Bütüncül, sonra devam ediyor. Bütüncül yönetim ekosistemlerin işleyişi ve insanlar olarak bu bütünleri nasıl yönetebileceğimiz konusunda vesaire vesaire. Şimdi burası çok önemli. Evet. Yani o sigma sıfır toplam sıfır. ...diye zannettik. Ekonomik... ...şey için, menfaat için... ...başka bir yerden, yani o artı için... ...başka bir yerin eksi olmasını... ...kabul ettik, göze aldık. Yani dünyanın kötüleşmesini... ...toprağın kötüleşmesini, iklimin... ...bozulmasını, ekonomik artıya... ...bakarak göze aldık. Çünkü... ...toplamı sıfır zannettiğimiz için... ...sigma eşittir sıfır dediğimiz için. Evet. Şimdi bütüncül yönetim... ...hayır deyip ne diyor? Evet. Evet. Burada e, çok güzel bir alıntı yapmışsınız buraya gerçekten teşekkür ederim. E, dediğiniz çok doğru. Yani ekonomistlerin de doğa korumacılarının da genel olarak e, yaklaşım bu oldu. Ve dolayısıyla ortada bir e, çatışma olması gerektiği ve dolayısıyla bir seçim olması gerektiği düşüncesi e, devam etti. Ama birkaç şey hatırlamak lazım. Bir tanesi dünyadaki bütün ekonomilerin bugünkü en gelişmiş diye tanımladığımız ekonomiler dahil olmak üzere temelinde gıda vardır. Yani doğal kaynakların üzerine kuruldur bütün ekonomiler. Doğal kaynakların türevlerinin türevlerinin türevlerini çıkartabilirsiniz ama her ihtimalle Elin Sevin'in de söylediği gibi e, günün sonunda enerji kaynağımız güneştir. Güneşten gelen güneş ışıklarını işte ilkokul bilgilerini hatırlayalım. Fotosentezle dönüş, karbonu dönüştüren bitkileri ya biz yeriz ya hayvanlar yer biz doğa hayvanları yeriz hı hı. vesaire vesaire. Yani toprak, güneş, bitki Bu, bunlar olmadan hiçbir şeyin yürümeyeceği çok apaçık ortada. Çok apaçık ortada. E, güneş konusunda çok bir şeyimiz yok zaten. E, müdahale şansımız yok. Orada duruyor. <gülüyor> Durduğu sürece de belli bir ışıma sağlıyor. E, burada önemli olan güneşten gelen o enerjiyi diyelim her anlamıyla. Bizim insanlar olarak ekosistemlerde nasıl bir berekete çevirdiğimiz. Ve bugüne kadar sizin yaptığınız alıntıda da bahsedilen oydu. Bu bereketin ya işte doğaya dokunmayalım ve doğa e, kalsın e, ama bizim ekonomimiz zayıflasın ya da tam tersi ekonomi güçlendirme ama bunun için doğayı şey yapmamız lazım e, tahrip etmemiz lazım diye bir düşünce oldu. Bütüncül yönetim bunun tarım konusunda tarımın en geniş etki alanına sahip e, yöntemi olan şekli olan hayvancılıkta e, bir anlamda aslında bütün birliklerimizi unutup bizi e, doğanın bize anlattığını hatırlamaya çağırıyor nedir? Şimdi e, şey düşünün bir insan olarak veya bir toplum olarak doğayla ne tür etkileşimlere girersiniz? Gidersiniz piknik yaparsınız, ağaç kesersiniz ne bileyim e, işte derelere baraj kurarsınız ya bir sürü şey yapabilirsiniz. Bütün bunların içerisinde doğayla etki alanı anlamında en güçlü etkileşimi kurduğunuz alan tarımdır. Çünkü çok geniş alanlarda yapılır. Çok ciddi bir etki bırakır olumlu veya olumsuz ve çok uzun Süreler boyunca yapılır Tabii. Yani e, enerji santrallerini belki 50 yıldır yapıyoruz ama tarımı 10 bin yıldır yapıyoruz Bu anlamda hayvancılık da tarımın aslında en geniş alanda ve en geniş etkiyle yapılan kısmı Mevcut durumda hayvancılık sıfır toplamlı değil tam tersine eksi toplamlı bir şekilde işliyor Türkiye'deki sorunlar sadece Türkiye'ye özgü değil Hayvancılık dünyanın her yerinde giderek daha pahalı hale gelen, daha yıkıcı hale gelen. Çünkü insanların aslında doyabileceği arazilerde hayvanlar için bir takım yem üretimiyle yapılan. Ve bunu yaparken çok ciddi fosil kaynakların tüketildiği, suyun kirletildiği, toprağın yok edildiği bir yöntemle yapılıyor. Ve bir anlamda da meralar bomboş. Türkiye'de de böyle, çok dünyada komik. da böyle. Ve orada da şöyle bir argüman var. Meralara hayvan soktukça, yani hayvanlar meralı otladıkça meraların kalitesi düşer. Bu yüzden meraları bazen doğa koruma amaçlı bazen de verimsiz oldukları için kullanmıyoruz. Ve bu gerçekten Türkiye'ye özgü bir durum değil. Dünyanın dört bir köşesinde gördüğümüz bir durum. Yani Türkiye'de ki durum belki bir takım başka faktörler yüzünden biraz daha önümüzde apaçık ortadır ama dinamikler her yerde aynı. Bütüncül yönetimin burada ortaya koyduğu çok ciddi bir fark var. Diyor ki meraları hayvanların varlığı değil hayvanların yokluğu bozar. Ve doğru planlamalı otlatmayla siz nasıl yanlış planlı otlatmayla veya yanlış yöntemlerle nasıl meraları gerçekten e, tavrımar edebilirsiniz, doğru planlı otlatmayla bir o kadar da iyileştirebilirsiniz. Ve tabi bu herhangi bir mera uzmanı herhangi bir hayvancı için e, dünya e, yuvarlak değil düz demek kadar ciddi <gülüyor> bir etkiye sahip bir cümle. Bunun üzerine de Dünyada 30 yıldır 40 yıldır ortaya çıkan sonuçları görsel olarak istatistik olarak ortaya koyduğumuzda e, insanlar gerçekten yani devrim niteliğinde bir şey tanımını yapıyorlar bunun için. Bizim uygulama arazimizde gördüğümüz sonuçlar da çok benzer sadece 7 ayda şu anda e, hani bir anlığına oraya ışınlansak. Bir bakışta bütüncül yönetim uygulanan arazin neresi olduğunu söyleyeceğinize ben %100 garanti veriyorum. Çünkü yemyeşil, çünkü yağan yağmur suyun içinde çok güzel, toprağın içinde çok güzel emiliyor. Dolayısıyla sel olmuyor veya kuraklık çok daha geç oluyor, zor oluyor. Ve bir yandan da hayvanlar köyde yakınlarda taneli yemle beslenilen yani yüksek bir ekonomik maliyetle beslenen hayvanlara göre daha sağlıklı. Daha besli ki bunlar hep ekonomik boyutu işin. Ve e, çok daha e, mutlular. Yani siz bir yandan meraları onarıyorsunuz. Bir yandan havadaki fazla karbondioksidi ki iklim değişikliği biliyorsunuz bunu. toprağa bereket olarak gömüyorsunuz. Bir yandan oradaki su döngüsünü iyileştiriyorsunuz. Bir yandan da çok düşük maliyetli. Çünkü Türkiye'de hayvancılığın %70 gibi bir maliyeti yem maliyetidir. Bizim hayvancılığımızda şu anda sıfır bir maliyet. %0. Sıfır lira sıfır dolar sıfır kuruş <gülüyor> bir yandan bunları Vay sıfırlıyorsunuz de. ve bir yandan da ortaya çıkan ürünün hem gerçek gıda organik kongrede de konuşuldu gerçek gıda hem gıda güvenliği hem gıda güvencesi böyle bir sıfır toplamlı oyun algısından birdenbire çok kazanımlı oyuna dönüşebiliyor mesele harikasınız tebrik ediyoruz Peki şimdi bizi dinleyenler merak etmiştir ki bu Anadolu Meraları'na katılmak mümkün müdür? Sizinle yüz yüze görüşmek, tanışmak, bu gözeyi görmek. Siz Sizin o çalıştığınız arazi Seyvri Enstitüsü'nün bir gözesi mi şu anda Türkiye'deki? Doğrudur. Evet Anadolu Meraları olarak şu anda Seyvri Enstitüsü'nün Türkiye'deki ne derler resmi temsilcisiyiz. Hı hı. Biz göze kelimesini kullanıyoruz ama uygulama arazimizde Türkiye'deki şu andaki ilk e, uygulama arası. Bütüncül yönetim uygulandığı. Sizden işte bu fikri merak edip size gelmek danışmak isteyenler size nasıl ulaşabilir? Anadolu Meraları'na. Tabii Anadolu Meraları'nın web sitesi var. AnadoluMera.com Buradan birçok bilgi edinebilirler. Bütüncül yönetimle ilgili daha fazla görsel ve veriye de ulaşabilirler aynı zamanda. Sosyal medyada da gayet aktifiz, e, Facebook ve Twitter'da oradan da mutlaka takip etmelerini insanlar öneririz. Çünkü orada anlık yani yeni haberler, görseller bir takım mesajları da paylaşıyoruz. E, Ağustos ayında ilk e, tam eğitimimizi verdik e, 10 kişilik bir gruba özel bir gruba ee, bir sonraki eğitimimizi e, bahar aylarında yani 2015 baharının sonuna doğru vereceğiz bunun için de ter, e, takip edebilirler çünkü biz eğitim verdiğimiz insanlara aynı zamanda bir yıl içerisinde bunu uygulayabilecekleri bir alan yaratmak gibi bir iddiamız ve isteğimiz de var. Bu eğitimi aldıktan sonra ediyoruz. böyle bir sorumluluk da üstleniyoruz. O yüzden de e, çok talep olması olsa bile biz eğitimleri idare edebileceğimiz boyutta veriyoruz. Bunun dışında gerçekten bizle iletişime geçişmelerini ben insanlara öneriyorum. Yani çünkü her ölçekte en küçük ölçekli üreticiden, köy birliklerinden çok daha büyük ölçekli üreticilere kadar yapabilecek çok şey var ve bütüncül yönetimin hem mera otlatma planlaması hem finansal otlatma e, finansal pardon planlama gibi birçok konusunda biz şu anda bütün bu akredite uluslararası akredite eğitimleri veriyoruz. Danışmanlıklar veriyoruz ve aynı zamanda özel projeler e, biyolojik çeşitliliğin korunmasından çölleşmeyle mücadeleye kadar. Çünkü bütüncül yönetimin ilk çıkış noktası çölleşmeyle mücadele ve çok ciddi sonuçlar sonra işin biraz daha Hayvancılık 60'lardan bahsediyorum. Hı hı. Hayvancılık ve mera doğru kayılmış. Bütün bunlar e, hakkında Andolu Meraları ile iletişime geçebilirler. Ve önümüzdeki bahar eğitimlerde bunlar üzerine e, bir şeyler öğrenebilir veya size danışabilirler çiftlik e, sahibi olmak isteyen veya hayvancılıkla ilgili yatırım yapmak isteyenler. Tabii. Çok teşekkür ediyoruz Durukan Dudu. Ben çok teşekkür ederim. Koday Derneği kurucusu Viktor Ananyas'ın ''Umut tohumları'' başlıklı yazısından bir pasaj. Sıkça umudumuzu kaybettiğimiz, dünya yaşamının çıkmaza gittiğini düşündüğümüz, hissettiğimiz anlar oluyor. Çok da haklı gerekçeleri var böyle hissetmemizin. Diğer yandan da modern yaşamın uyuşturan, acıyı unutturan çok aracı gölgesi var sığındığımız. Gel gelelim bu ikisinin üstünde, arasında, içinde, çok değerli ve gerçek umut tohumları var ki, işte onlara ulaşmak, onları fark etmek için sadece adım atmamız, varlıklarına inanarak bakmamız, içimizde dışımızda o erdem zerrelerini beslememiz gerekiyor. Bedelini ödeyerek, gerekirse bir miktar acıyı, zorluğu da göğüsleyerek, inancımızla. Esin Yolçınar, İhsan Bulut, Ömer Faruk Zora Gezegene saygıyla Eko Yaşam Caddelerdeki tüm bakışları üzerinize çekmek mi? Yoksa...